Efendim sakal bırakmayan bir kişi sakal tıraşı olurken ya şu sakalımı keseyim de biraz yakışıklı olayım dese bu söylemi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hafife alma e, durumuna gelir mi? Aklıma çok takılıyor bunalıma giriyorum. E, genişçe açıklarsa hocamız çok sevinir mi demişler. Evet çok fazla değişik kanalları izliyorsa. Böyle aklına çok fazla takılır çünkü hoca geçinen tipler biraz da tekvalık düşüncesiyle halkın kafasını karıştırabiliyorlar. Hatta bir bakıyorsunuz efendim tıraşı şu şekliyle olan Allah muhafaza işte dinden çıkmış olur, efendim şunu yapmış olur, bunu yapmış olur gibi şeyleri görebilirsiniz. Bu televizyonlar tamam iyi çıktı güzel ama yani fetva verirken halkın yapısını da iyi bilmek, söylediğiniz sözün ne amaçla söylendiği ve nasıl anlaşılacağı noktasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Hı hı. Şimdi sakal bırakmak bizim kanaatımızca sünnettir. Resulullah Aleyhisselam tavsiye etmiştir. Şartları müsait olan kardeşlerimiz sakal bırakırlar ve güzel yaparlar. Çünkü gayeleri nedir? Resulullah Aleyhisselam'a bu konuda benzemek. Tabii asıl olan ahlaken onun gibi olmaktır. Yani sakal bıraktık ama ahlakımız ona uymuyorsa, bu sakal aslında yani sünnete uymaktan ziyade çevrede kötü bir intiba bırakacağı için problem de teşkil edebilir. Yani asıl olan nedir? Resulullah Aleyhisselam'a sureten ve siireten uymak. Suret nedir? Görüntü olarak. Evet. Siret, gidişat, ahlak. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Peki, yani bu ifadeyi kullanan kardeşim, biraz yakışıklı olayım demekle, maksadı ne? Resulullah Aleyhisselam'ı küçümseyerek mi bunu söylüyor? Hayır sünneti küçümseme düşüncesiyle mi söylüyor? Hayır. Ama böyle bir kelam ediyor, keşke etmese. Ancak bununla sünnet hafife alınıyor diye karar vermek de uygun olmayabilir. Yani bu söz hoş bir söz değil. Fakat niyetiniz Allah Resulü'nü ve onun sünnetini hafife almak değilse, bu biraz e, lüzumunu aşan bir söz olur. Söylenmesi iyidir. Fakat bunu söylediğinizden dolayı sünneti hafife almak ki onun neticesi tehlikelidir. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela sünnet olarak sabit olan bir emrini, bir uygulamasını hafife aldığınız takdirde bu Allah muhafaza kişiyi dinden dahi çıkarabilir. Öyle bir tehlikesi var. Ancak bu şey sünnet midir değil midir o ayrı meseledir. Sünnet olduğu sabit olan bir şeyle alay edemezsiniz. Mesela ezanla alay etmek gibi. Ezan nedir? Sünnettir. Ama alay ettiğiniz takdirde o alay sizi Allah muhafaza kasten bilerek yapıyorsanız dinden çıkarabilir. O tehlike var. Ancak tıraş olayım, biraz yakışıklı olayım diyen kardeşim fuzuli kelam etmiş. Ancak niyeti Allah Resulü'nün sünnetini hafife almak Olmadığı için evet bu sünneti hafife almıştır dolayısıyla şöyle cezası vardır demek uygun olmaz.